Indirildi. Müslümanlara benim Kur'an indirildi. Sıygur da Hazreti İbrahim'e ve Dawuda indirildi. Bunlar hep şeydir. Bunlar da ehli kitaptır. Burada Allah Hazreti Peygamber'e diyor ki? İşlerinde zulüm edenler müstesna. Müslüman olsun, Hristiyan olsun, Yahudi olsun, güzel ehli kitap ile en güzel savaştan başka bir suretle mücadele etmeyin. Onlarla çatışmayın birbirine. Mesela bugün bir ne yapıyoruz? Yahudiler Müslüman'a kıyıyor, Müslümanlar Yahudiler Hristiyan'a kıyor. Hristiyan ya. Buna siz ehli kitap sürü, birbirinize dayan, dayanışma yapın. Birbirine de, birbirine de kavga etmeyin. Mücadele etmeyin. Ve deyin ki bize indirilene de, sizi indirilene de inandık. Şimdi İncil'de de bugünkü Kur'an'ın esasları indirildi. Tevbat'te de bugünkü Kur'an'ın esasları indirildi. Zebur'da da bunlar. Daha evvel inen sayfeler, suhuf. Suhuf'larda da bugünkü Kur'an'ın temel kaideleri indirdi. Demek ki her dört kitapta e, Allah'ın birliğine bir inananacaksın, onun pekabı inanacaksın, o kitabı Allah böyle diyeyim, İnderin inandık. Bizim Allah'ımız ve sizi Allah'a hep bir Yahudin de Allah'ım, benim de Allah'ım, Hristiyan de Allah'ım, diğer hatta put Hristiyan Allah aynı bir Allah. Niye birimizin şikayeti olursa yalnızca başka bakmayın. Şu kadar ki biz ancak ona teslim olanlarız. Müslüman demek teslim olmak olmuş demektir. Yani bir onun samimi Müslümanları İslam teslim demektir. İslam demek teslimi. Yani her Türkler her her kitabında manası aynı bir birbirinden farklı değildi. Ancak zaman itibariyle mesela Hz. Kur'an, Hz. Muhammed ile Hz. Davut arasında birkaç bin sene var. Bu birkaç bin sene içerisinde insanlık tekamül ediyor. Buna göre kitaplar indiriyor. Hz. Kur'an inzal edildiği zaman ki insanlar bunu zor, zor kabul etti. O zamanki insanlar Zor kabul ettiler, sonradan çabuk taşıdı ama eğer Kur'an 4000 sene evvel indirilseydi hiç bu kadar yaygın taşıymaydı, cemiyet bu kadar medeni değildi ki. Ama Tevlet'ten sonra ta aradan binlerce yıl geçti, Kur'an ancak indirildi. İnsanlar ancak ancak medeni hallere, medeniyette bir takım şeyler sahip olacaktır fakat indirilen bütün kitaplarda, dört kitapta da esas aynı, Allah'ın birliği, la ilahe illallah. Dört kitabın manası, la ilahe illallah. Allah'ın birliği ne dersiniz? Ve bütün kitaplarda da bu vardı Sonradan siyasi şeyler, menfaatler Allah kavramını değiştirmiş onlardan. Ama Müslümanlıkta bu Kur'an indiği gibidir. 1400 sene evvelki Kur'an ise, bugünkü Kur'an'da o da Ancak İncil ve Tevbe hatta ise bunun için aynı şeyi söyleyemeyiz. Burada o da der ki ya Allah'ınız bir kitabınız bir, her şey bir nedir bu bir yediniz diyor. Anadığımız ne bu? İşte sana, sana Habibim böyle bir kitap indirdik. Onun için kendilerine kitap verdiklerimiz buna iman ediyorlar. Şunlardan da ona iman edecek, diyecek kimseler vardır. Bizim ayetlerimizi kafirlerden başkası bilerek inkar edemez. O el kitaplar arasında Kuran-ı Kerim'i kabul edenler de var. Ancak kafir olanlar hiçbirisini kabul etmezler ama ehliyet varisinden Yahudilerden Hristiyanlardan Kur'an-ı Kerim'i kabul edenler var var bir halen var. Ama inkar edenler hiçbirisi Kur'an'da kabul etmez. İncil'de kabul etmez. değerlerini değerlendi kabul etmez. Sen bundan eve hiçbir kitap okur değildin. Hazreti Peygamber bundan eve sen hiç kitap çünkü Hadi Peygamber, okuma yeteneği bilir, ümmü. Allah onu birhasta ver yarattı. Ee, Şurada şunu bile söyler, sen gece rüya, rüya görüyorsun, sabahleyin bu rüyayı söylüyorsun, bilir ne bu ne Ya okuma yazma bilseydi, o zaman ne diyecek sen yazdın mı diyecek herkene. Allah, e, kar ya da çaktı öyle daha ne gerek kar ya da Adetbeyken de öyle okur yazma öğretilmedi ama bir sebebi vardı. Bunun çocukluktan da sapta. Sen bundan evvel hiçbir kitap okur derinin elinde de onu yazmazsın yazamıyor değil ee, mi? Ali'ye yazıyor. Parmağına basıyor. veya da mühür basıyor. Böyle olsaydı Batur söyleyenler elbette şüphelenlerdi. Sen yazdın derlerdi. Hayır. O Kur'an kendilerine ilim verilmiş insanların sinelerinde parıldayan ayetlerdir. Demek ki Kur'an'ı ancak Alim, ilim sahibi insanlar, iyi niyetli insanlar anlar, değerleri anlına bakıp, diyor. Hayır, o Kur'an kendilerine ilim verilmiş. İnsanların sinelerinde, kalplerinde apaçık ayetlerdir. Öteki ayetler çözüyor, şu, şu bildiğiniz cümle ayetler değil, deviler Delirler. Ayetleri, bizim ayetlerimizi zalim olanından başkası bilerek inkan etmez. Ona Rabbinden başkaca ayetler de indirilmedi değil miydi? Dediler yani. E, bu ayetinden var, daha başka hakikaten söylenen ayetler de indirilmeydi. De ki o ayetler ancak Allah'ın nezdindedir. Bu ayetler şimdilik gizli. Kıyafet koptu şahesli meydan çıkacak. Yani, bu ben sade Eğli yolun başına getirecek beni akıbeti başka size haber verecek. Yani ben size nasihat edecek, tebliğ edecek, müjde verici ve korkutucuyum. Yani Allah'ın indiğinde kalmış başka hakikatler var, onları ben bilmem. Ama size ben bir korkutucu, bir müjdeci, efendim, bir haber vereceğim. Gönderildi ve vazifemi yapıyorum ve bunu akar çıkar kimseyeden de korkmadan söylüyorum. Ona sana indirdiğimiz o kitap ki karşılarında okunup duruyor. Şöyle bu sen şimdi bir teslim bir şey var müslüman. Yok Müslüman. Müslüman devamlı. Devamlı. Arkası arde kesilmeyen. Sana indirdiğim o kitap ki Müslüman arkası gittiriliyor, hiç kesilmiyor. Müslüman karşıyanda okunup duruyor. Herkes okuyor. Onlara kafi gelmedi mi? Onda iman edecek bir kavim için elbette büyük bir rahmet, bir nimet ve bir büyüt var. Kur'an kelimi büyük büyüt. Amni bilsek. bir içinde bin bir hakikat. Yani bin bir sayısı niye Sö söylüyor? Çünkü bin bin sayısı sonsuzluğun başlangıcı, sonsuz başlangıcıdır, sonsuz başlangıcıdır. Berablerde yine sayılar bine kadardır. Bütün sayıda 3000, 5000, 5000 diye gider. 1001, hadi Teosiman klasik 1001 temel eserden çıkıyor da. Bu sonsuz manasındaydı. Yani Teosiman klasikler bu esere devam etmeyecek diye etkilimedi başka. De, yani 1001 sayısı sonsuz akamların başlangıcıdır. Sana indirdiği kitap, de, müstemirle devamlı olarak karşılarında okunup duruyor. Herkes okuyor. Onlara kâfiye gelmedi mi, onda iman edecek bir kavim için elbette büyük bir rahmet bir nimetler ve nimetler bir Evet var. Hakikaten okunduğu zaman Kur'an bitip, tıpkı bilmeyen bir nimettir. Ne sırlar sakın bütün, bakın, bu iş, şifa ayetleri, bunlar, bunlar, büyüler falan, hep bunu görev yapıyorlar. Allah bu kitabı sana vermiş. Bu kitabı istersen e, kötü için kullan, istersen değil için kullan. Büyüler de bunu yapılır. Büyüler de bunu yapılır. Şifa da burada, her şey burada. Bu kitap senin emrine verilmiş. Bu kitabı aç, şifa istersen Şifa var, bela istesen beraber. Senin kendine kalmış. Peki benimle sizin aranızda Allah'ın hakkı ne olması yeter. Göklerde, yerde ne varsa o bilir. Bahtıla iman ve Allah'a küf edenler yok mu? İşte onlar Müslüman kalanlara ya kendileri. Allah inanmazsan. Hüsrende kalırsın, cezayı çekersin. Senden azabı çarçabuk getirmeni isterler. Eğer muayyen bir vakit olmasaydı, o elbette onlara gelip çatmıştı bile. Allah, yapacağı cezalar için bir zaman ayırmış bende. ki, hani bu fikrin dönem pişman olur da, özür diler. Şimdi, Allah zaten bizi ne, yap, ne yapacağım biliyorum, beraket değil. İstediği kadar müddet yatanı ben gene kültümden canını Ama son bir fırsat olur. Belki kendini düzeltip sonra yarattı bana, bana, bana niye bu cezayı verdin, verdin demesin diye. Bak kulum ben sana işte peygamber gönderdim, kitap gönderdim, bir hitim, alim gönderdim, hukukça gönderdim. Ama sen buna hiçbir birisine de aldırmadın, cezanı çek. Bunlar yine de ceza vermekte Allah biraz pehir yapıyor. Belki bir ihtimal tövbe eder, ceza, vazgeçer, yaparsa yapmazsa cezasını çekiyor. Bakın diyor ki elbette onları gelip çatmıştı bile, eğer muayyen bir vakit olmasaydı ceza vermemde bir vakit anıyor o elbette onlara gel çatmıştır, o ceza. Bunlar beraber o kendilerine farkında olmayarak onları azı gelecekti muadla. O ceza gelecek. Sen kendini toparlamazsan o ceza sana da gelecek. Eğer azabı çabucak getirmeni senden istiyorlar. Evet, azabı çabucak getirmeni senden istiyorlar. Tabii ki Hakikatte cehennem o kafirleri kuşatıp durmaktadır. Çember daima daralıyor. Şimdi farklı değiliz ama o çember daima daralıyor. Hani görürsünüz, yazın şurada su su toplulukları vardır, Şu küçük bir yağmurdan kalmak. Onun içinde binler çok kurbağa yavrusu vardır. O su kurudukça, hepsi gayet sıkışır, sıkışır, sıkışır ve toprak kurunca, hepsi ölüp gider. Bu da böyle, o ceza, o çember, derada çe derada, derada nihayet içinden çık çıkılmaz bir şekilde, herkes o cezasını çeker. Anlatılmak isteyen bu. O kafirlere o, azap uçakta durmaktadır. O günde azap onları hem üstlerinden hem ayakları altından saracak. Allah işlemekte ıslah ettiğiniz günahların cezasını tadım yiyecek. Eğer peşmanlık duyup da af ceza mutlaka gelecek. Ey iman eden kullarım şüphesiz ki benim arzım dünyam geniştir. O halde yalnız bana ibadet edin. geçiyor. Her can ölümü kalıcıdır. Şimdi yavaş yavaş kalkıyor. Yarın üstüne bir gittik. Bir şey vardı, bir yes. yes. örtü, üstüne bir takım belgesine vardı, Hı -hı. o belgesi budur. Her can, orada her nefis der, her nefis, her can ölümük tadıcıdır. Ondan sonra bize döndüreceksiniz. Şimdi dervişler nefislerini zaten, ya da eti için ölmezler. Bu, e, bakın de can, nefistir, ruh diyor Her nefis, her can, ölümü tadıcıdır. Biz ona boyut değiştiriyor deriz. Boyut değiştiriyor. Şimdiden tek çok boyutlardan geçtik. Geldikten sonra daha başka boyutlara gideceğiz. Ama ikni örnek bu bizde. Giden, e, beden. Beden her yere kendini kendini uydurabiliyor. Nebat olmuş, hayvan olmuş. Hayvansız insan olmuş, insan olmuş. Hz. Hz. Pes öyle demiyor mu? Taştım, toplattım diyor. Nebat oldum. Hayvan oldum. insan oldum. Her değiştiğim yer, bir emekte daha iyi bir yerde e Niye bu kayda bozulsun ki? Bu nasıl gideceğim yerde bugün? Gidimden daha iyidir. Melek olacağım, bunu kanatlayacağım. Yani bu bir devirdir. Yani bunun bir tenasül veren yani bir alakası yok. Zaten reen yani, yani karnasıyla tenasül vermişler, şey İslami gibi bir görüş değildir. Bu devir, buna İslamiyet'e devir denir. Bizim Sema ayinimize bu gösterilir. Birinci selam, cismin kainatı, o büyük patlamanın olduğu devir. Uzundur ayet, uzun ayet. Milyonlarca asır geçmiştir. Zaten ikinci selam, nebatlar devri. Üçüncü selam, hayvan devri. Hayvandan insan geçiş. Efendim dördüncü selamda insanlara ne ne buldursan o buldursan buldun bulmıyorsan bu, bu sat kaldı. Her can ölümü tadıcı değil, ondan bize dön, sonra bize döndüreceksiniz. İman edip diye güzel güzel amel ve hareketlerde bulunanlar yok mu? Biz onları kendileri işlerinde evli kayıcı olarak akllarından nehirler akan o cennetin yüksek mevkilerine yerleştireceğiz. Böyle amel ve hareketler edenlerin mükafatı ne güzeldir. Şimdi şu ibare cennet dediğimiz o, o güzel yeri mahkûm işlerini anlatıyor. Bakafirlik derse de dedi Dedim ya teminlik Kur'an'ı kur geniş manada alınmış, evet o, o cennet öyle. Bize Kur'an anlattığı maddi yazılar öyle. Giden de gelen olmamış, bize cennet anlattı, cehennem Ancak buradaki cennet senin iç dünyadaki cennettir, iç dünyadaki. Ee, İman etti, güzel amel ve hareketi bakın biz onları kendi işlerinde, işte, ebedi kalıcı altlarında nehirler. Bu nehirler de sana verilen güzel şeyler. hiç manası bu. Güzelte, elif, irfan, ibadet, güzellik, efendim, hoşgörülük. on nehirler bunlar. Ama sakın ha, cennette yok sanatmayın bu burda hayatı, burada hayatı böyle gitip yaşayacaklar elbette öbür taraftaki şu anlatılan maddi işlere kavuşacaklar. Bu bize şimdi girecekler, bunlar aklını ırmaçlarken girecekler var. Bu nigre filim fili güzellikler, iyilikler, bunlar hocanın yüksek mevkile yerleşecek, Zaten bunlara aldın sen? Dünyanın en yükse tarafındasın, ne, ne paşa olman, padişah olman, vekil olman bir şey değil. Sen iç dünyan zengin mi? Mühim olan bu. Senin mühim olan bu. E, i̇ş bakımları rahat mısın? Güzellikleri burada. Ben seni ben, ben seni beni sevmiyor musun? Biri müziği mi seviyor muyuz? Mesele bu. Yoksa şu biz e, içenler içinde kalsak, Birbirimize nefret etsek, birbirimizi sevmeyeceğiz. Burada ne işimiz var? Bak şöyle işimizi gözüm bıraktık. hepimiz buradayız. Bizi burada toplayan ne? İş dünyamızdaki zenginlik. Bunu böyle e, kabul ettim. böyle algılamamız lazım. Amel ve hareket edenlerin mükafatı ne güzeldir. E, Şurada duyduğumuz neşeyi, iğtimatı, güzelliği, sevdiği, Bunlar güzel niyetlerimizin sonucu. Burada da öbür taraftaki cennet de bunun sonucu. Burada iyiysek orada da iyiyiz. Burada kötsek orada da kötüyüz. Yani cennet, cehennem buradaki hayatın bir aksedilmiş şeklidir. Yani, burada iyisin, orada kötü değilsin. Burada Kötü de orada iyi değilsin. Burada kötü orada kötüsün. Orada seni kötülükler bekliyor. Burada iyiyorsan, orada seni iyilikler bekliyor. Bunu. böyle kabul edersin. Evet. Bunu daha fazla da açmakta mümkün. Evet. Bize bu yaşlılık yeter. Evet. Ki onlar sabır ve sabah etmişlerdir. Bakın. Bakın. E, Esma Hüsa'nın son adı sabırdır. Sabır, birçok hastalığın tedavisidir. Aceli işe şeytan karışırlar. Acele, şey ka acele verip kararlar bizi iyi yollara götürmesin. Haliseler biraz be beklememiz lazım. Hemen akabinin yapılan şeyler bizi belki şaşırtabilir. Yanlış yollara sevk edebilir. Ama şimdi biraz haliseleri sabırla beklemek lazım. Belki kötü olarak gördüğümüz halise hakkımıza hayırlı değil belki. Şöyle acı, işin mahçet gidiyor falan. Ya biraz ağır ol, ağır ol, Molla ol biraz da. Hareketlerinde sabırlı hareket. Bir kazaya maruz, maruz Acele çıkarsın üstten gelin arabasına çarpın çarpa alır götürür manzaralar ee, sabır lazım i̇şte Burada sadece öyle diyor ee, ki onlar sabır ve sabır etmişlerdi ve yalnız Rablerine güvenmiş davranmaktan derler. Nijen ni, ni canlı canlı vardır ki rızkını kendisi taşımıyor. Ona da size de rızkı. Allah veriyor. O hakkı işgiden kemal ile frendirir. Rüzgücükler bize Allah bir sebebi, istinad olarak o rüzgücükleri bize veriyor. Bu sebeple bizim çalışmalarımız. Bakın diyor ki, kimse bir sırtına mağlukların seni taşımıyor. Bize Oradan evet, bize ayrılmış rüzgük var. Ama bu rüzgükler Allah bize bir çalışma karşılığını veriyor boş boş otur ne Allah rütcü bir şey kaşinden göre o bize verilmiş ayrılmış tahsil edilmiş bir bir şeyin çocuğu var o adam gece gündüz kapayı çekiyor bu kıyabın kapıyı oturup öyle katıyor yani misal şu çocuğa bir dua et yani birer ne şu adam olsun böyle kafayı çekersen, şey garisten geçecek, ne olacak Yarık diyor bu çocuğa daha çok sebep şey veriyor işte yani, şimdi şehir bu nasıl duvar böyle cam yokundan gelim bir düzük biraz verip bitsin de doğru olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Bunun için önceleri bize tavsiye edilmiş bir sebeple bize veriyor. Bu sebep de bizim çalışmalarımız devam etmeli. E, ant olsun ki onlara o gökleri, o yeri kim yarattı? Bu güneşi, o ayı kim müsahhar kıldı? Müsahhar olmak, e, bir yere bağlanmak, boyun yerine olmak gibi bir şey müsahhar kıldı diye susturarsan mutlaka Allah derler. Oh. Alde nasıl çevrilip döndürüyor? Madem ki bunları Allah yapıyor, Allah verdi, niye tanımıyorlar ki Allah'ı? Şeytana uyur, ne düşenler uyurlar. Hakkı yap. Evet, yaratılma. Bu ben şimdi Sunni sun namı yaptım Kaç milyar gireydi? Abi size zaman geç Allah onu bize bedaveden sevgili veriyor. Sevgi. Hepsini denen Allah. Hepsini denen Allah. Ee, Allah bakın bize ayı Yasin suresinde vardır. Allah bize ayı, güneşi musahar kılmış. Emrimize vermiş. Güneş varmıştı dünyada hayatta olmazdı. Değil mi? Bütün enerjilerin açığı güneş, su, su, su, suyu meydana getiren güneş, yağmur yağdıran güneş, ıslan güneş. Şimdi dünyanın fazlındaki hayaliyeti on derece arttı her tarafta. Ne olur dünya? Olur. Allah bunu bize, o şeyi, o sahar güneşin belli bir hayaliyeti var. O asırlardan beri aynı hayaliyette kalıyor. Efendim, ay, dönüşü aynı hiç, saniyesine saniye hiç değişmemiş. Güneşli mevsimle birbirini de da, da, takip ediyor. Allah bize güneşi ayı bizim emrimizle vermiş. Bizim için onlar. Allah kullarından kemiği dilerse onun rızkını ya yani genişletir. Onu kısar da şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Muhtaka bizim rızkımızı kısmakta bir sebebi vardır. Yaymakta da bir sebebi vardır. Onu Keşke e, anlayabilsek. Keşke anlayabilsek. Ant olsun ki onlara gökten su indirip Onunla yeri, ölümünün ardından canlandıran kimdir? Kış kış geliyor, toprak kuruyor. Bahar geliyor, yağmur yağmaya başlıyor. Donan toprak, ısırında tesir ediyor, yumuşuyor. Yağmurlar yağıyor, içindeki o ölü gibi dönen tohumlar yeniden canlanıyor. Yeniden bitki böyle, dünya Yemiş oluyor, canlanıyor yani, canlandık yemiş diye sorarsan, elbette Allah, Allah bir derler. Diki, de her hang Allah'ındır. Ancak Allah'a hamledir. Demem mi, ahmet demem. Aşk yapalım ya. akla hamledeceğiz. Fakat onların çoğu hakkını kullanmazlar. Bu dünya, Hayatı bir erinceden, bir oyundan başka bir şey değildir. Hepimiz bir sahnedeyiz. Aynı teyote sahnesiyle. zamanı gelince sahneye çıkarız. Rolümüzü oynarız. Rol bitince sahneden ineriz. çok görmüşsüzdür. Artist çıkar sahneye.